Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz ve Alesi Hazretleri'ni altı ayetler. Ağlamak bir dünya için olur. Dertten olur. Hüzden olur. Bu insana zararlı muhtemelen. Bu göz aşı acı olur. Hatta göze zarar verir. Böyle. Bir de Allah korkusundan ağlamak vardır. Bu bir makam da aslında, makamdır aslında. Havfullah makamdır. Bu insana ruhsal verir. Bu yaş tatlıdır, acı değildir. Bu göz yaşı. Gözü de paradır bu yaş. Bir gece Ailesi Vatiyat Efendimiz yastıramadım ve takip evine Ayşe Anas'ın yanına geldim. Sahabeler içerisinde tabii hanım sahabeler de var tabii işlerinde. En mutluları, en mutlu olan geleri Peygamberimiz'in zevceleri en mutlu olanlar sahabelerin her birinin içinde aşk resulü vardır. Aşk resul. Aşk. Peki aşk. Sevgi başka. Muhabbet başka aşk ateş metelerdir, ateş Aşık yüzü kuyu sarı olur vardır. aşıkların yüzü. Hangi aşık Allah aşık ise, eğer Allah diye gönlü yanıyorsa, onun yüzü kuyu sarı olur böyle. Katil kan yanar yanar ısınır kan böyle, kan abiye kale şekerler her bir sahabenin aşkı yanıyor Peygamber böyle. Sabah namaza gelince herkes ne yapardı? Biraklık kısmı ilerle sahabeler. De. Peygamber döndü işte o tarafa. Yani peygamber görmek için böyle, böyle. Sahabeler peygamber yanında konuşurken sesini böyle. O kadar saygıları vardı böyle. Ama o mübarek zevciye tarihte gelince en zor gelince en mutlu onlar onlar peygamberimizin sırdaşı peygamberimizin sırdaşı Ali Hazretleri'nin <gülüyor> Aleyhisselam'a dehteri yasayı kıldı Ayşe valimizin onun yanında odaya geldi neresi hangi odama kardeşlerin bulunduğu yer Orası odası. Bir oda mı? Evi. Bir de oda. Mutfağı da o. Hepsi o. Bir oda. <gülüyor> Tabi aşağı validemiz aşağı bir çekiyor. Resulullah'a gelse de bir sohbet etsinlerle beraber. Geldi Halis-i Tabii Tabi biraz sohbetlediler. Yatacaklar. Piyansı soyundu. Yatağa girdiler. Bize örteş çektiler. Bu ilk derim derisinden dokundu diyor. Derim cildim peygamber derisine dokundu. Yani çıplak dokundu. Yani buna tabi şey bizlere. Bir aldığı hazdı o anda. O anda Resulü sarılmak istiyor böyle. Yani sır böyle bir cinselik değil muhteremler. İmanın gereği olan bir peygamber sevgisiyle aynı zamanda. Yani çok farklı kurumda onlar. Fakat diyor ki Peygamber'e Ya Ayşe eğer izin verirsen bak, bakma da peygamber adamına bakın, peygamber adamına zevcisi hanımına ediyor diyor bakınız. Ya Ayşe izin verirsen bu gece Rabb'e ibadet edeyim kulup edeyim bu gece bana diyor. Yatamayacağım. O anda peygamber dünündeki hal onu bir peygamber der Pe böyle. Peygamber böyle. Kim nasibin bakalım daha peygamber böyle. Aşkı yakıyor böyle. Yakıyor kendisini. Dünyayı alemi görmüyor böyle. Ya aşk izin verirsen bu gece Rabbime ibadet edeyim. İzin verirsen böyle. Hakkım var yani ben demiştim der böyle. Ne kahşevalemiz ya Resulullah Nefsim, seni yapmak istiyor şu anda. Nefsim, yapmak istiyor ne beraber. Ama senin arzunu, isteğini <gülüyor> nefsime tercih ederim. Seni istiyor olsun ya Allah, <gülüyor> Buyurun kalk ya Resulallah. Kalk Aleyhisselam adetleri. Bütün gün ümmetiyle meşgul. Yani İslam'ı tebliğe, İslam'ı anlatma, birisi ateşten kurtarma. Türk'lü Şunluyor böyle böyle. Haris aleyküm. Haris aleyküm. Bak haris aleyküm. Hırslı böyle. Bir insan kurtarmak için mesela. İç yanıyor böyle. Bittiğin böyle orşu böyle. İcabında ziyade gidiyor. Savaşı Kabile dolaşıyor. O kızgın şeyler aç dolaşıyor. Yani bir insanı kurtarayım diye ateşten. Böyleyken gece de Gece de, of yatayım diye muhtemelen ben de. Yani gece de, e ben yattığım zaman görevim artık, of diye yatmıyor muhtemelen Bırak otursun, televizyon serirsin böyle, elle kumandarım, günümüzde muhtemelen ben Yani bizim bir ölçü, daha doğrusu üstü bir hasene, Biz bir hasene muhtemelen ben Bakın burada, üstü bir hasene muhtemelen ben de. Biz ne yapıyoruz değil mi? Bir yaz samazını kıldıkmış da öyle ne gerine, gerine şöyle, binbir gaflet yaslanmalarını kıldık mı, oh, hepsi bir iddian var artık, cihazı bizim. <gülüyor> evet. Eve gideriz, al bakalım yemekler, şunlar, bunların kolalar, arkadan çay demlemeler, otur koltuğa, elde kumanda, al bakalım o kadar, bu, seyir, bu kadar benim oturalım böyle. Otur 11, 2'ye kadar, otur 11'e kadar, neyse artık böyle. Kalkıyor aleyküm adetleri, Abdest tazeliyor. Efendim, böyle. tazeliyor böyle. Evinde kırba vardı. Aslında duvara. Kazı kazı. Böyle. Nedir kırba? Tulum. Ama tulum çıkarırlardı. Bütün tüm çıkardığımız teremler. kurdum bu temiz orada böyle. Yani Tabaklanmış oluyordu. Boyun kısmına su doldurulurdu. Doldururken böyle. Orası bağlanırdı. Bir ayağın birinden de kullanmak için şey yapılırdı. İnce olacak ayağının böyle. Bu da bağlanıp iple böyle şey. Fakat leğeni koydu altına. Ondan sonra ayağından gelen ince bir sığıntı ile altına aldı muhteşem evinde. Lağabey yok tabi böyle. Namazdan kalktı Aleyhisselam Hazretleri. Aşkı elbimiz Benim işim yandı. Namaz kalırken buyuruyor. Bakın, yine de burada bir önemli bir nüfus burada böyle. Ya Aleyhisselam'a kalk demedi Aleyhisselam sen kalk demedi ona böyle. Bir dayanamaz o böyle. Yani peygamber namazına o dayanamazdı böyle. O da sen kalk demedi ona. Gençti. Suyu atılan Allah'a bak. Yat dedi böyle. Eğer senleri hem namaz kılıyor hem ağlamaktan bu bari sakrondan yere yaş damlıyor yaştan böylece. Bu kadar ta sabah kadarına böyle. Sabah namazında hatta sünnetinde kıldı. Dik ki, aşabalemiz bir ara Ya Allah. ne olur? Üzme kendini bu kadar Ya Allah. Bak Rabbim senin her affetti. Geçmi gerçeğini affetti Rabbim senin. Allah'ın affetti. Üzme bu kadar Ya Allah. Ne dedi? Ayşe Rabbime şükreden olmayayım mı? Ef ekür abdün şeküre. E falan ekür abdün şeküre. Bak. bak ya Resulullah, Allah size her suçun affeti günahını, yani olabilir olabilecek icabında, hepsi sıfırlandı. Ne dedi? Rabbin be şükür demek olmayın mı? Bu da bir şükür gerekiyor tabii İslam'da. Ya. Yani gene geçmişe bu gibi gelecek. Hatırlayınca abisi geldi namaza o çağırdı tamam namazını o da yarısı da ve alırken gördü. Ya Resulullah, de anam namastına affet olsun ne bu halin? Dedi, ya Bilal, bugün bana bir ayet-i geldi. Ayet-i geldi. Onun için onu bu şekilde böyle. Hangi ayet-i geldi muhtemelenmişlerinde? aley Ali İmran 190'dan başlıyor ayet-i kerame şimdi. Bana gelin inşallah bizde. İnne fi halkis semavati vel ardih vel amir. İnne muhakkak ki muhakkak kesinlikle fi halkis semavati Gövdelerin yaradılışında, cemaaba çoğul yedi kat gök var yaradılışında, vel erolu yerin yaradılışında, gövdelerin yaradılışında. Biz hazır gövdere bakıyoruz, hazır gövdere bakıyoruz, hazır değil mi böyle? Nasıl yaratıldı bu ama? Bir yahudinin biri. Yeni bir kasabaya gitmiş. Bir işleri kurmuş arada. Ama tabii ki yargı olmadığı için bir de ev bakıyor bu. ama kendisine. Soruş soruşturuyor. Bakıyor saplık bir ev var. Yeni ev yapılmış derdi. O günün göre. Ev sahibine çağırıyor. Ev sahibi gelince bakın dikkat edin. İyi sorunu. Bu senin yaptın babandan sana kaldı. Olaylar. Ben yaptım. O zaman Allah'ım. O zaman Allah Neden küfür Emeği var. Bizim o selamlar din için içerşe çekmedik mesela. Din işi için içerşe çekmedik o taraflar. Resul'a çektiğimiz şey ne o taraflar ya. Mekke'un Hakaretler her dilli Ağrı baskılar, muhtemeler. sahabeleri işkenceler, muhtemeler. medeniyet münafıklar, dıştan müşrikler, kafirler böyle. Yüzü gülmedi muhtemelen. Üç gün doyurdu, karını doyuramadı, kurarlı ekleyinle. Aç yattı çok güzel, aç yattı çok güzel. O onun sevgili eshab-ı kiramı, Allah'a razı olsun muhtemelen. Al cihazlar öyle olsunlar cihazlar. Onların da her biri muhtemelen. Allah için cihad, her savaşta beri yaralı alıyor beri. Ne demek savaş ne görüyor? Oklar saplanıyor benden. Kılıçlar, yara beri her tarafa böyle Kol parmağı da kesiliyor ama hiç Allah'a ona geri kalmadı beri. Din için Allah için <gülüyor> mutlara Şimdi bir de din hazır geldi, hazır yaşamayıp şunlara mutlum. Yaşamaya mutlum. Şey Nereden biliyor Göktür'ün yaradılışında, yerin yaradılışında ve ihtilaf-ı bende hariye. Gece-gönüzün ilk istilafın değişiminde, gidip gelmesinde, uzayıp kısalmasında, gece-gönüzün. Göktür'ün yaradılışı. Sen göktör mühattı, madde-alem göktör ama, gidiklerken madde-alem bunların anlamında. Olmaz rabaşı maddesi, sidre-i müntaha var, son yani nihayet anlamına geliyor. O orada ortada orta kararda üzerin maddi alemi anlatılır herhalde. Şimdi daha orada maddi yok. ay yok, güneş yok, yıldızlar yok, galaksiler yok, mekan yok, yokdur herhalde. Madde yok orada Ruhani maktar böyle. Yeni ayetin, yeni ayet ibadetler var. Ayet bu ir anama geliyor ve çok geliyor burada. Çoğu geliyor burada. Ayatın çok çok ayetler, irdetler var, irdetler var. Yaratılışında bunların böyle. dünya yaratılışı. Dünya bakalım, dünya muhteremler. Kocaman bir kütle. Boşlukta duruyor. Nasıl duruyor boşlukta? Hem işte güneş çekimi var. Ama çekim karnı kuralı var ama onu koyan kim? Çekim koyan kim kendi mi olur bu çekim böyle? Eğer o çekim kanunu, kuralı, yer, güneş çekmiş şunlar, bunlar, başı boş, rast bile olsa, karmaşık olur böyle. Güneşin çekimi, biraz daha kuvveti olsa ne olur? Dünya kendini biraz daha çeker, Dünya denize uçarak gidiyor, bu arada olur. Zaten. Yanar dünya. Hassas bir denge. Hassas bir denge modern. bak Çekim kanunu, hassas bir denge böyle. Eğer güneşin çekim gücü biraz daha zayıf olsa, dünyanı uzaklaştır, elinde donar. Hayat gider muhteremler. Bir bitki olmaz muhteremler. Sonra işte gece gün nasıl oluyor? Dünya dönüyor işte ikisinin Kim döndürüyor onu? Onu kim yarattı? Onu kim oturuyor yer yüngesine? Neye dönüyor muhteremler? Neye dönüyor? Boşuna mı dönüyorlar böyle? İkisinde dönüyor. Gece günü oluyor böyle. Eksine değil ama güneş doğrusuna. 23 derece eğik. Ne oluyor? Yani ekvatorda eşit gece gündüz kutuplara doğru değişiyor. Derler. Kuzey küre, kış, yarı yarı yarı Yaz oluyor mesela. Ters oluyor böyle. böyle. Uzanma, kısalma. Böyle böyle. Yazın uzun günler. O lazım. Ekline yetişecek. Harman olacak. Merhaba yetişecek. Ekline sedir olacaklar. Uzun gün lazım. Güneş ısısı lazım. Enerji lazım muhtemelen böyle. Ama kısım gerek yok bunlara böyle. Kışın bundan kısa muhtemelen böyle. Yani Mevla ne yapmışsa güzel yapmış muhtemelen böyle. Neylerse güzel eyler o Mevla muhtemelen böyle. Hiçbir şey başı değil mi? De tamam böyle. Demek ki dünyanın yaratılışında, göklerin yaratılışında böyle sisteminin hepsinde le ayet i var. Buna dönüyor imanı istillâli. İmanı istillâli. Böyle delillerle imanın kuvvetlenmesi. İmanı taklit vardır. İmanı taklidi. Bu iman, imandı anda geçerli ama tehlikeli. Bir anda dönebilir insan böyle. Bir sabır dinler televizyonda bir sapın duyar, hem oraya gülümeyledir. İmanın taklidi. Evet, iman taklidi, öyle doğmuş, öyle duymuş. Allah varmışlar, Allah birmişler. Ama iman taklidi muhtemelenler. Bunları insan düşün ne var bunlarda? İmanlı işsiz lali, böyle delillerle, böyle marka bakarak yaradığını bulmak muhtemelenler. <gülüyor> Mesra bir arı dağını kim kaldırabilir? Böyle. Hangi vinç? Hangi vinç ağrı dağını kaldırabilir? Yerine başa götüreyip Arı dağını? Devamlar. Bunda ilbetler var. Herkese mi? Hayırlı değil. Kimde ne? لِعُلِ الْاَلْبَابُ Ül-elْبَابَ Onlar bunda ilbet alırlar. İmanlara kuvvet edilir. İmanlara olur. Bunları canlı verir, başını verir, imanı vermez. Bunlar vermezler. Vermezler bunlar. Sapık alınmazlar bunlar. Ul-elbab. Ul-sahir demek ki. Zül, zülün çoğulu. Zül-malin, zül-ilm mesela, mesela. İlim sahibi, mal sahibi. Bunun çoğulu ul-gelir. Ulul elbab Elbab da lübün çoğulu. Lübün lüb nedir? İşte özü kayma. Lüb. İşte lübbe. Sütün lübbü mesela, şunun bunun lübbü üzü kaymağı. İnsanda da vardır. Ne bu? Akıl şemalar. Işte Vadi üniversiteler zevir okulcular bunu. İnsanda lübbü üzü kaymağı nedir? Aslı akıl akıl şemalar. Bir insan erkek veya kadın, genç olabilir, boyu postu her yerine olabilir, güzel olabilir fizik açıdan ama. Eğer beyinse özürle yaşayamaz şey, senemde, aklı yoksa yani, şeyi yapmasındırdı mı öyle mi? başka, bakışı başka, her şey başka mutluydu. Akıl böyle. Bunun için aklı olmayana namaza farz olmuyor mu tıranlar? Uruşta farz olmuyor akımlar mı? Yani Allah emirlerine muhatap akıl, Akıl bu senemde. Mealan buyuruyor, ul eli babada. Bunlar ibret bunlar hale. Yeri Gün ya dışında bunları. Bir kasaba <gülüyor> Bir dehriyun varmış Dehriyün. yani zaman tapanlar yani ateistler anlamına geliyor günümüzde ateist Allah tanımıyorlar aşağı böyle. Her şey zamanı kendi oluyor, kendi oluyor her şey böyle. Böyle biri varmış felsefeci dehriyün fakat çok etkili konuşması varmış, insanı etkiliyormuş, insanları. Bu konuda da böyle aşırı böyle ihtiraslı çalışıyor böyle kendi sabi inancına. Kasaba da olan hocalar, alimler, müftü dahil buna başlamıyorlardır hani. Dürüst olmak bu sefer hoca kendi aralarında hemen karşı bir köy varmış, ardından dere geçiyormuş karşı bir köy varmış. Orada bir alim vardı orada Eli hal Yani ilmiyle amel eden, ilmini yaşayan, gönlü Allah'a yanan bir alem varmış. O olarak çağıralım, o bunu başarır, o bunu başarıyor buna O da o anda kasabadaymış, bir kasaba ziyarete gelmiş. Bunu buluyorlar, böyle böyle. Bir göre adamı adamın gibi. Böyle. Bir göre bakıyor, Aa, bakıyor ama o adam öyle adam ki onun tabi gönlünü seziyor basiretiyle ayeti anlamaz. Yani İnanmıyor ki ne ki? hadis anlamaz. Regamet anlamıyor ki ben buna başka bir şeyi düşünüyor böyle aklına geliyor, meylem getiriyor terimler. Diyor ki şimdi o dihrine ateiste, diyor bana misal edin, bir saat diyor, şu karşıdaki köyde bir evi mi diyor? Hemen deren karşısında. Yarın gitme, ama gelme diyor. Ben diyor kapıdan konuşamam, kitap alayım, geleyim buradan diyor. Onunla konuş, olur mu? Olur. Al gel bakın kitabını bakayım. Tabii tanıyor kitabına. Bu gidiyor köy yani, müterremde, gerçekten gidiyor böyle, kitap alıyor. Ama dönüşte hemen vaktte gelmiyor ama gecikiyor biraz. Bay bir gecikiyor. Tabi şu kim oluyor Gelmeyince. Bak korktuyor gelme diyor. At atıyor böyle. Hava atıyor da Erken bu yavaş öyle Geliyor. Bana. Önce özür diliyor. Bak gelemedim. Geç kaldım diye özür önce bu şekilde. Ama diyor niye geç kaldığımın nedenini anlatayım diye diyor bunları. Anlat bakalım diyor şimdi. Bakın Mısır'ın şöyle diyor o ateşte karşıya. Giderken diyor ahşap köprü olmuş deri üzerinde. Köprüden karşıya geçtim diyor. Farkına varmadım diyor. Ama dönüşte diyor batın ki köprün bir ayağı diyor küçük yerinden ayrılmış. İlk bu arada erince su faza gelince köprünün bir ayağını oynatmış yerinden. Boşta ayak. Korktun köprü mey diyor böyle. Ayak boşta. Ee, köpü çöküyor derken diyor, köpü bilmeye korktum diyor, beklemeye başladım diyor böyle. Beklerken diyor, baktım ki diyor, karşıda, arazide, boş arazi böyle diyor, birden beri yeşilendi diyor, ağaçlıları oldu, büyüdüler, ağaçlı olular, yetiştik bir anda böyle diyor, koca bir oldu böyle diyor. Ben ona bakarken diyor, ağaçlı kellen diyor, dalları kesildi, kökünden kesildi, tümdükleri yere düştü, onlar size bunlar bıçıklarıkeni şey kendine böyle diyor. Kimse yok böyle diyor. Kendi kendine tahto oldu, kalas oldu, çise oldu diye böyle. Hepsi aynı loğamı, boylarında böyle, mini mini böyle, böyle diyor. Bunlar geldi diyor derin kenarında, yere gelip tahtalar böyle böyle. Yere geldiler, kendi birleştiler, çiviler geldi, çivkene girdi, onu bağladı. Küçük bir diyor, erkeni gem oldu bu böyle, diyor. küçük bir erkeni gem oldu. Direk bir erken böyle oldu. Diyor. Derken bu yerkeni gemi küçük gemi diyor, dereye gir diyor. sonra ben bakarken diyor, benim yanıma gel diyor. Durdu diyor. Beni bindim ne diyor? Bindim diyor. Ben bindi diyor, aldı beni bu kusarı getiriyor diyor, buraya geldi diyor. Altıncı günle başlıyor. Bakın buna ya, bu mu sizin güveniniz o alim? Tamamı sapsıta, hayal. Yani bu bunak mı? Beyin özülü mü? Yani kafadan hasta mı? Yani böyle şey olur mu? Efendim birden ağaçlar bitmiş, ağaçlar büyümüş, kene kene kesilmişler, yontulmuşlar, tahta çıtı olmuşlar, kalas olmuşlar, yaraya gelmişler, milime milime, çivi gelmiş, çakılmış, şubu olmuş, gemi olmuş. Böyle bir şey olur mu? Oca şimdi başkanımız söyleme, bey atayıcı diyor, bey Bak diyor, gel, gel kendini yemelik ki, olama diyorsun diyor, olamaz, doğru. Bu alem kendim olur diyor. Yerikü kim yarattı diyor. Kendi kendi oldun bunlar böyle. Seni kim yarattı diyor müsterenin bak. Senin kaşın gözün yaradan yok mu? Senin gönlü kalbi yaradan yok mu? Bakın o anda böyle Rabbin inadı nasip bir müsteren der? İstebek ya doluyor böylece. Tamam diyor. Tevbe ediyorum diyor. Ben de Müslüman oluyorum diyor böyle. Ona o ateşte. Kur'an'ın baştan bu ayeti okusan fayda yok Muhtemelen'e değil mi Allah'ım? İnanmıyor Kur'an Muhtemelen'e. Ayeti, hadisi inanmıyor bu şekilde. Böyle tevhik yolu bakın bakıyorum benim. yoluyla. Demek ki küçük yelkeni bir çenkeni olamayacağına göre şu alem başı boş, olamaz Muhtemelen'e. Elhamdül imana geliyor bu Muhtemelen. Ellerde yine. İşte bu kimseler. Yani yere en gönüllü düşünenler, ibet alanlar, Yez <Gülüyor> kulun Allah Celleşan'ı zikrederler. <gülüyor> Allah yaradanı. Bir Rabbimiz var. Başka yoktur. Böyle. Bir tek Rabbimiz var. Hafta. Bir de Rabbimiz var. Kabe gördüğün zaman kim kalıyor yanımızda? Kimse kalmıyor teheccüdlerde. Kasıt defa oluyor mu? Olmuyor teheccüdlerde. Olmuyor teheccüdlerde. Bir çok zengin bir adamış bir köyde çok zenginmiş, aşırı zenginmiş. Yaşlanmış, hastalanmış. Bakıyor, hastalık, giriş hastalık değil. Yani deneyimli, öyle hacımış kendisi de. Ölce bakıyor. hoca çağırtıyor. Hoca geçti makam buraya, hoca geliyor. Hocam diyor, ben diyor, kalbinde kalmadan çıkıp korkuyorum diyor bana. O kalbinde tek başına kalacağım. Hele yani gece olacak diyor. Bugün patlıyor diyor korkuyorum ben çok kabirden. Acaba diyor vasit etsem para bıraksam diyor her akşam ilk kişi bekseye ben diyor ilk kişi her bekseye ben diyor kabmine diyor. O da bana faydası olur mu diyor? Olmaz diyor. Neden hocam da? Be? Yani para bırakacağım param çok İki kişi bin beklesinler. O mu fayda bana olmaz? Ne olmaz? Neden olmaz söyle? Şey ben de. Sen diye bazen diye rüya görüyor musun? Görüyorum. Bazen diye korkuyoruzken de, korkuyoruzken de bazen korkuyorma diyor. İşte korku görüyorum. Köpek kovalıyor şu olur falan böyle diyor. Bağırıyorum bile diyor. Eki o zaman kişinin yanında hanım yatıyor. yatıyor. Onun zaman faydası yok mu sen benim? Yaman Hanım yanında, yanında yatıyor. Mesela tabi kadın da böyle korkabilir. Hatta tepinir, bağırır, uyanır böyle, kalkar bile. Oh, kurtaran beni, indah diye Yani bunu gönül, görmüyor musunuz? Kimden fayda muhtemelenler? Allah diyor, Allah, Allah diyor. Bir ehadiyet, samadaniyet muhtemelenler. O Mevla muhtemelenler, Yaradan o muhtemelenler. Büyüktür maliki o. Sonra Mevlamız nedir? Rabbül alemi, bak. Her alemin Rabbi. Hazretleri sormuş Rabia'da olmuştur, Rabia Hatun'a. Sormuşlar, ya Rabia, e sen öylesin bir gün ama, eli olsan da öleceğim. Ne yaparsın kabirde? Bu dünya kimin? Allah'ın. Kabir bu da Allah'ın diyor. Allah Rabir Alemin. Yani kabirde başka kanun geçmiyor ki. Allah'ın kanunu geçiyor orada muhtemeler. ya Allah bundan razı ise, kuleli olsa olsun muhtemelen. Yani. Ya. İster mesela Allah'ın rızası, Allah'ın rızası muhteremler. Allah'ın Allah razı oldular. -ki limen haşiyar, Diyerek ki kahşiye korkarsa Allah'ına razı oluyor muhterem işte böyle. Allah'ın razı oldu mu kanı kolay muhteremler. Bunları Allah zik ederler yani Allah zik ederler. Bir insanı kimi çok severse onu hep anlar değil muhtemeler? Onu anlar böyle. Onu ananları da sever. Mesela bir insan ilk bir çocuğu oldu. Çocuk, hatta hemen olmadı. Çocuğu da evlendi. Yıllarca bekledi. Koştu koşuşturdu. Bir çocuğu oldu. Çok sevimli çocuğu. Tabii herkesin çocuğu sevimli kendilerini muhtemeler. Çok çok seviyor. Çocuğunu severleri sever oldu. Sen beni yani şuraya bir hış desin böyle ona kızar. Ne karşımlar budur böyle? Allah sevnen, Allah sevnen neresi sever budur muhtemel? Namaz kılanı sever mu? Zanae gelenleri sever. Kurukiler sever mu? Kısmız onlara böyle. Bir hatası varmış olsun. Hiç gelmeyen var ya onlara kızar. Onlar gelmesinler. Onlar zikredilecek halde. Zikir. Bir dil ile olur, lisan böyle. Dile, zikir. Dile böyle. Allah, Allah Celleş-i kelime Tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. kelime Tevhid biraz sayı böyle. Bu cezveyi çabuk edin insan, Cezveyi böyle. Kalbi çabuk oynatır yerinden böyle. Kelime-i Tevhid böyle. Sonra tesbihatler vardır. Sınad-ı Hamdi gibi böyle. Konu okumak. Namahat yapma da çıkıyorum Hepsi böyle. Nasıkadır? Kul o anda huzurda ise ama ama zikmetmeli. Ve adam buyuruyor şöyle: Ekınız salate, zikriye va. Ekınız salate namaz kıl. Ne işin? Lam lamu talil, hikmet modal. Zikir gibi hatırlaman işin. Kul namazda Allah'tan gafirse o zikri diyeyim bakın ben Hatta bazıları üç halde çok tez çeker bazı kanlar mesela, üç halde mesela girdi mi şu şu tez çekerler, nasıl çekerler böyle, alırlarıyla güzel püsküvi bir tesbih, oturur, gözü orada, kulağı orada, dili orada böyle, her şeyi böyle, ona hususlu, bu derken böyle, bir Allah Allah diyor muhtemelen. Zikirin asrı anlamı hatırlama, nişenin zıttı, muhtemelenin gafletinin zıttı muhtemelen? Zikir böyle. Huzur, Mevla Efele. Namaz ekir, namaz ekir. Kimsin? Huzurda işte kişi, Mevla. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber, Mevla Efele. Nasıl dayanabildim böyle? İnsan böyle, onun diyetmediğine dayanabiliyor, Mevla Efele. Hele bağladık Allah-u Ekber'de. Kur'an böyle, Allah kelamı okurken, dinlerken, Aleyhisselam'dan, Al Kıyamen, Ayaktayken de Allah zikeder. zikreder. Ayaktayken de. Ayaktayken Allah zikrederler. Ayaktayken de. Dikilip araba bekliyor. Dalmış bekliyor. Bir işi var. işi ayak üzerinde oluyor. yürürken de Allah'a zikredersin. Neden? Gönlü Allah'ı seviyor muhtemelen. Ruh Mevla'ya aşık. günü uyanmış. Bu Allah'tan kafir. Zırabil bak işte. Dırabilirim böyle. Ve kurumuden oturduğu halde de, oturduğu yerde de böyle, masa başında, devsiyon başında, tezgahın başında, artık ne işi varsa, evinde israt halinde, otururken de, otururken de, Allah geleceği zikir eder, mısır ender. Görse maddekleri, bir insan bir yerde otursa, ki Allah'ı almasa, onun için bir, bir noksanlık bulunuyor benim arkada. Yer, ona şikayet ediyor muhtemelen. Biraz da böyle yollarda mola verince böyle yazıyor mesela. İnsan bir mola verdi. Bakıyor iki kişi böyle, öz arabası var tabii. Güzel, aşık bir yer. Havası güzel böyle. Şişe bir amrakı mola, mola vereyim böyle. Şimdi oraya. O arada iki kişi geldi, namaz kılmasa, biz Allah'ı anmasa, bir şey okumasa, Toprak onunla şikayetçi oldu muhteremine. Ya Rabbi ne gafil kulun var benim herhalde. Ben, ben, ben. Şahitlik yapacak bu hoş geldim Oturduğu yerde ve ala cunubihim cunub, Ceneb'in çoğulu, demektir. Yanın yattığı yerde de bak, yatarken de gerek istirahat için gerek uyumak için yattığı yerde de uykuya dalıncaya kadar Allah'a zikir ederler muhteremden. Yattığı yerlerden neden Allah deme ne yaşayamaz ki bunlar muhtereler böyle? Ya. Nasıl balık sudan çıkıyor yaşayamaz muhtereler böyle? Balıksın çıktı mı? Çırpundur böyle. Karayı vurdu mu? Çırpundur, çırpundur böyle muhtereler. Can kurtarın da yana. İşte mümin de gerçek müminlerde yani ul eli bab olanlar bundan çıktı. Öyle muhtereler böyle. Ayakta iken de otururken de yan yatarken de. Bakın burada veala Cunubi'nin yan yatmak, yan yatmak, Eni yatış yan yatmak muhtemelen böyle. Yerken Peygamber meşte girdi, geri yatmış, yüzük kum yatmıştı muhtemelen böyle. Kum dedi, kalk. O dedi, cehennem yatışı. Kalk muhtemelen. Yüzük kum'un cehennem yatışı böyle yapıyordu. Sırt üstü Buna bazı ulemalar izin vermişler, tefekkürüşün açıkta yatarsa. Mesela işte tarası yatıyor, yazın yatıyor. Sırsı yatar, göklere bakar böyle? Ayağa bakar, yıldızlara bakar mı böyle böyle? süre bakar, esen yene bakar. Ya Rabbi sen nasıl yaptın bunları der. Tebrik ünitiyle bu da var muhtemelen be. Sırsı yapar böyle böyle. Açık havada böyle. Ama odada değil böyle, tavana bakma böyle. En iyisi yan yatmak. Hangi tarafa? Saat tarafından böyle. Peygamberin yapış aleyhisselam Peygamber nasıl geldi muhterem böyle? Peygamber, Peygamber e böyle e başı oraya girdi, artık yani bu tarafa girdi böyle, yan yatır böyle. Hatta mübarek avucunu yanına koyun Peygamber böyle. Saat tarafı böyle. Hatta Peygamber böyle, böyle. Bak bunu sünne bakın böyle, sünne bu Yani bir insan bir yapsa böyle sünne yani diye... tarısta olur, elini falan çekilir başka. Ama insan yatarken böyle yüzü kıbleye geçti ben. Başı burada, ayağı bu taraftan böyle. Önü böyle. Sağına yattı. Bu arada sağ ocağında böyle yanağına, var, yanağına var, böyle, sağ böyle koydu böyle. Sünneti yatarsa, bakın burada, sünneti var <gülüyor> mıhtemelen Bu uyku farklı olur Bir de abdizi yatma. Abdizi yatma muhtemelen. Önce şehit bir şey böyle muhtemelen ben. Ve tefek ve e bunlar tefekkür ederler, tefekkür ederler, tefekkür ederler bunlar böyle. <Gülüyor> Fiyye halk semotü ederdi, kötü yerinin Şimdi kısa baktığımızda dünya dönüyor, değil mi? Buraya kadar biliyor musun? böyle? Kendi ekseninin etrafında dönüyor. Gece günü oluyor, uzalıyor, kısalıyor. Rabb'im onu aramış mı Mevlam'ı yaratırken Mevlam bunu? Yapmış. Ben bir gün şey düşünen daldım, kenek yemi düşünen daldım. Bir insan bir çarkı yani bile üzerindeki bir kasnağı, şunu bunu, her bildiği bir şey tekeri. Şöyle arka tekeri yukarı kaldırıyorsun insan böyle bir kuvvet çevirelim, teker kızınıyor, teker dönüyor böyle. Çok hız dönüyor böyle. Ama sonra yavaş yavaş kız azalıyor, derken duruyor. Yani yer var ya. Gerçekten basketbol muhtemelen böyle. Devam etmiyorlar. De. Düşündü bir günde şu dünya dedim yaratıldığı günden beri yörüngesine dönüyor. Aynı hızla ama. Aynı hızla dönüyor. Niye bu yavaşlamıyor bu? Eğer dünya yavaşla ne olur? Dönüş yavaşlarsa hareketi muhtemelenler. Ayın dönüşü çok yavaş, ekseninde. Muhtemelen. Güneşe bakın yüzü hızlı yüzü geçiyor. Hayat yok böyle. Gölgede kalan yıl aşağı ekti, yıl aşağı mıydı böyle. Ayda baktı derim böyle. Yani bak, bu dönüşün hızı değil mi? Sıratı böyle. buna ne olmuş bir şekilde böyle. Biliyorum dünya neye yavaşlamış mı? böyle. E, e, çekim, yer çekim yok burada. Böyle çekim var. Böyle çekim var. Bak. Baskı yapıyor. mi yapıyor böyle. Ama etkileyim böyle. Kim bile kaç milyar yıldan beri Dünya aynı yörüngesinde, kendi ekseninde aynı hızla dönüyor. E bu fizik kuralının dışında ama kalıyor bu. Yani fizik aşıyor bu. Fizik kuralına göre durması gerekiyor, başlaması gerekiyor bunu efendim böyle. Onu aşıyor bu ama. İşte tefekkürü hatırlayanlar. Dünya bir ne yapıyor? Güneş var ya, dönüyor, onun ulusu. Etran dönüyor efendim. Bir yılda. ...biliyor, nefsine oluyor onlar böyle. Burçlar, on iki burç var, var böyle. O konuyu girersem çok delik ol muhtemelen, on iki burç var böyle, takvim uluslar var böyle böyle. güneş duruyor mu? Durmuyor, duruyor. En ufak zerre atom durmuyor muhtemelen bak böyle. Elektronlar dönüyor sen böyle. Her bir zerre Allah diye dönüyor. Geri şimdi burada, her bir Her zerre dönüyor muhtemelen böyle. Böyle böyle. Güneş de mevdan veriyor. Seminde. Ve şemsi şem o güneşte tezi celan dönüyor burada. Le müstakarın leha istikrar yerinde, yörengesinde Zaliket azizil alim Zaliket azizil alim Allah azazı Allah'ın tabiri bu tarafa böyle. Güneş dönüyor bu tarafa böyle. dönüyor. Ayrıca güneşle dönüyor genelde garaj temizin merkezi tarafından bu 30 bin ışık yılı mesafeden, yarı şap 30 bin ışık yılı, güneş dönüyor mu? Tren. Bak şimdi güneş dönüyor, uydularla beraber anlattı böyle. Uydu evlatları var. Uyuduları da var. Mesela dünya uydusu, dünya uydusu ay var mı böyle? Her gün gezeyen uydusu var. Yani evlatları torunlara değil mi? Güneşle ne yapalım böyle? Aynı çekim gücüyle, çekim gücünde eşlik azalmadan, ehfazlaşmadan, Uyduruyorla beraber, yıldızlar beraber, o dul yıldızlar böyle. dönemde vardı. Galaksiler evet. o dönemde vardı. Galaksiler de vardı. Yani hepsinin hızı bunların belirlermiş adamlar. Bugün bunu bilim adamı astronom mesela bunu tespit ediyor bu şekilde. Bütün galaksiler dönüyorlar büyük etrafında nereye gidiyor bunlar böyle hızla. Kim bilir kaç milyar yıldan beri dönüyor bunlar. Hala bir dünya mı? Alan bitmiyor, ama, bitmiyor, bitmiyor böyle. Bir dakika yok bunda bu madde ann hani bunların madde. Ne hani madde bırakalım rehm'in babası, bırakın, arşı muhtemelen. Sıvı yedi kadar gökler, maddi alemiz, kaç milyar yıldan beri muhtemelen. Yani saat 2. dedi ki, hızla böyle. Böylece dönüyorlar, belki etrafında, hala da belli bir yere gelemezler muhtemelen. Geçen Ocak iş İşte o zaman krem koca muhtemelen, muhtemelen böyle. Bu bir devran. devran Bu bir yere tanımlandı mı, Tamlandı mı, Kıyamet, kapacak muhtemelen. <gülüyor> Rabbana derler ki, yemeğe olan insanlar, ey bizim Rabbimiz, bizi yaratan Rabbimiz, sen bunları boş yaratmanın, yani her şeyin dönüşlerinde. Mesela dünya, keneşten dönüyor. Dinama gibi. Eritip üretiyor muhtemelen, eritip üretiyor, bak. Eti Bir manyetik bir dağ, alan sağ oluyor mu Dünya çevresinde, güneşten gelen, uzaya gelen zararlı şeyler karşı Dünya koruyor mu bak? Ya yani dünya dönüyor boyutu böyle? Hem gece gündüz oluyor, hem vakit tari oluyor. Bir de elektrik üretiyor mu Elektrik, elektrik çevresinde muhtemelen. Bir alan var, manyetik alan var Bu Dünya koruyor böyle, canları koruyana böyle, canlılar. Yani mutanemler, bu pekîr babında böyle bir yere baksak ve bizlere ya baksak ne ikmetler var, ne sırlar, ne sırlar mutanem. Onu yaradan, yaröten mevlam mutanem. Bu kuru kuyan mevlam ya, bu denge düzeni kuran mevlam mutanem. Onun büyük kuru azameti, bu madanım da haber mutanem. Madanım da haber ha. Subhanekan, tekin azabenler. Rabim seni bir şey boş yaratmadın, boş yaratmadın diye. Bir ot, bir birke, bir ağaç, bir papatya muhtemelen böyle. Hiçbiri boşuna değil muhtemelen. Her bir hikmetleri ve basçıları var. Her bir zerrede bir an esmasının tecellisi var mıhtemelen. Her bir zerreden Her birinden var mıhtemelen. İşte lokum hekim aleyhisselamları ölüyor bunlar böyle. O esma yönüne bakar, ona bir de anlamları veriyor bunlar böyle. Sübhaneke, Allah'ım sen tesvitenize biz Allah'ın sen'e. Sıbhaneke. Ke, zamirdir. Sin anlamına geliyor. Yani Allah Rabbinin seni tesbih, tenzih ederiz böyle Nedir tesbih, tenzih muhtemelenler? Yani Yarabbi sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Yani Allah'ın hiçbir sıfatında sınır yok. Mevlen basıyor. Her şeyi görüyor. Var mı? Sınırlama yok. Şu anda bizi görüyor. İçimizi görüyor, gönlümüzü görüyor, beynimizi görüyor Müslümanlar, hücrelerimizi görüyor, kavachımızı görüyor. Yer altındaki karıncaları, denizdeki balıkları, uçan kuşları, melekleri, filekleri Müslümanlar. Hepsi öyle görüyor Müslümanlar. el alim her şeyi biliyorum elhamdülillah. Gizli açık, olmuş olacak. Gelin, biller sene sonra ne olacak Müslümanlar? Hepsi mevlana biliyor Müslümanlar. Gelin, geçmiyor Müslümanlar. Es-semiye, Ve adam her şey diyor Sessiz, sessiz böyle. Gizli aşıkar. Kişi kalbinden, gönden bir şeyle geçirir ama hayır mışer. Allah bunu işitiyor, kulun kalbini görüyor, bilir bu tırağım soruyor, elâh alemi, men halak, bilmez mi? Bak, elâh alemi, bilmez mi Allah? Men halak, kim erat onu? Mesela bir cep telefonu, akıllı mı akıllı var ya, akıllı akılsız diyoruz, tamamlar. Şimdi yeni olan kişi bunu bilmedi kullanmasını Oraya bahsediyor, buraya bahsediyorken böylece. Ama onu ima eden müessese, fabrika mühendisleri onun her şeyi bilmiyorlar. Bilmezler mi? mi? Onlar yapıyorlar. Yani. İşte sübaneke Allah'ım sen her şeyi görürsün. Her şeyi bilirsin, her şeye gücün yeter, kadir-i Allah'a. Dilediğini mantık bilmeli. Dilediğini küfe yükün, ol, oldu muhtemelenlerden. Yana kıyamını koparır, yaratır, öldürür, tekrar dirilsin muhtemelenlerden. Bir anda İşte bu anlamı Sübhane ki muhtemelenler. Çekil sessiz mi? Sübhane, Sübhane, Sübhane, muhtemelenlerden. Bak, anlamı mümkün mü? Anlamı. Şuban Allah, şuban şuban şuban şuban şuban şuban şuban şuban şuban şuban şuban. Olmuyor muhtemelen efendim. Fekina F F Buradaki tek kelime 40 kelimesi. İlk gibi aslın böyle. Arasında mahsup oluyor. o ilmi bir konu dahi bu Fekina N biz anlamına ayrı. F o da ayrı ek burada. Takip, hem anlamında... Yani Allah'ı zikredenler... Ayakta, otururken, yürürken... işinde gücünde, sofrada... Yemek yerken bile... Nasıl Allah zikreder? Kalbi eder ve tefekkür eder muhteremde. Yediği gıdaya bakar, ona bakar ya. Şu çorbayı değil mi yaratan muhteremler ya. Şu buğdayı yaratan ya. O güneş enesli olmasa güneş... Buğday olmaz muhteremler böyle. Bulutları gönderen denizleri buharlaştıran, bunları gömde depolayan, bunları bir yoğunlaştıran, dili dili bunları sevk eden, dili dili yağmurla yağdıran. Yani nereye baksak, Allah'ın kudreti muhteremler. Yani şehidallah Allah la ilahe illa hu. Şehidallah ennehu la ilahe, ennehu la ilahe Her şey Allah diyor böyle Her şey Allah'ın şey Allah birliğini deyip ikrar diyor Bizi koruyor Arabi. Bizi koru. Ama bizi koruyor koru Arabi. Neden? Azabenlar bunlar ateş. Ateş de aslında Farsça mütelemler. Türkçe od. Od. Türkçüsü mütelemler. Müslüm ne diyor? Od alüye parlayınca Türkçe od. O öyle de. Türkçe od. Ateş Farsça. Araksanlar. Bizi ateşin, odun Odun azabından. Ateşli azabından. Oradan cehennem gelmiyor da ateşin azabından. En büyük acı ateşli yapmak muhteremdir. Bunun için Mevlam izni vermiyor bir mağluku yakmaya muhteremdir. Ne kadar kafir de olsa, belli, düşman da olsa, savaş da olsa insan yakılmak muhterem. Bir karınca yakılmak muhterem. En büyük azap ateşli yap yapmak muhterem. Ateş yakmak. Bizi ateşin azabından, hat azabından. Yani Allah korusun, kısırlarım böyle. Şöyle bazen bakıyorum böyle, çık zamanı çarşıya böyle, katı bir gaflet böyle. Katı bir gaflet böyle. Hele hava ısırınca, o zaman kadınlar kızlar ısırınca, çürü çıplak böyle. Üf üf diyor böyle. Çürü çıplak böyle. böyle. Ne olacak hali de bundan haber muhteremde? Eğer tevbe nasip olsa, dönüş yapsa, Allah kulu kese, en iyi tabii sonra yer alınıyor muhteremde. Ya tevbe nasip olmasa, olmasa, tevbesi giderse ne olacak hali muhteremde? Çırı çıplak muhteremde. Yani bedeni her türlü göstermeye çalışıyor. Ondan zevk oluyor. Kırklı, yürüyüşleri, yürüyüşleri hareketleri falan başka bir var yani hayadan bir zerek kalmamış, adamına patlamış müderrem. Ya utanma şekilme sıkılmışor benim benden. O bu şekilde, çürüş çıplak yani Bu bir araba değil müderrem benden. Yani kıyametin yakında olmasının da alametim o sağlar. Ayağa kalkacak. Kadran sürüye kalkacak müderrem benden. öyle buyurdu böyle. Şimdi i̇şte zaman gelecek kadınlar baş açıp olacak. Ocağın bu yarısı yolla? Daha beter olacak. Bu ocağın daha beter olacak. Sabete olacak mı tabiyle? Hani peteleden sona gelir mutludur hem yukarı, işte bir öpüş yerine bir örtüyor, pis yer, o da pis oluşuyor mutludur artık böyle. Hele deniz sahilleri feraket mutludur, felaket mutludur tabiyle. Tabi ne oluyor? Doğal dengeler bozuluyor işte mutludur. Doğal dengeler bozuluyor. Der. Allah ﷻ emrine itaat olup kalkınca böyle. Günahı isten açıca, ortaya çıkınca doğal dengeler bozdu Mısır böyle. Doğal denge gitti mi Efendimiz'e Hava kirliliği bak. Rusya'nın da açık kereme böyle. Denizde kirlenecek Hava kirliliği olacak. Hava yaşamaz hale gelecek Mısır İnsan eliyle olacak bunlar böyle. Ocak bunlar. Gök yorulacak mı sen İl zaman fotoğret ya. O zaman tabakı süremeyecek göneşte gelen ışınları, ışınları, mühtereveriş ışınları var. Mühtereveriş ışınları var. Isı değiştirecek, versin değiştirecek mühtereveriş ışınları var. İyi günler değil bu mühtereveriş ışınları var. Yani birazcık açıklık, saçıklık tamam gizgün olur da o zaman kendisi mühtereveriş Ama açıkça çıkınca, engellenemeyince, engellenemeyince zararı genelleşiyor mühtereveriş. Yine ne mi dönemiş azabı korusun muhtemelen böyle? İşte cehennem azabı muhtemelen böyle. Yani, cehennem azabı Allah korusun muhtemelenler hem de aşağılarına böyle yani rezil, rüstüvayı perişan muhtemelen. Aşağılara böyle şey. Yuhat bin nevasi vel akdeme. hadi bin nevasi vel akdeme. Böyle emecek bize banyolara, tutun bakalım onu. Bin nasiy, nasiy öndeki saç. İnsan kadın kalkarken onun saçı olacak mı diye haberle. Çok zabanin canlanacak bir elinde perişin diyor böyle, nasihat sürüyor böyle. Bir an çabıraktayım böyle, ayanda kocu zabanım, <gülüyor> daha güzel anlatayım böyle. Şimdi, ya tutsuz bakayım şu kafiri, yakacak buru hesabı görüldü. Tüce böyle perişin diyor böyle, nasyesinden, saçından. Ayağından böyle böyle kaldırıp atacak yere böyle böyle. Yine böyle böylece huzur ve Tutun şunu, onun böyle elimizde ellerin bu şekilde basıyor böyle. Kepsin ateşten bazen böyle. Ayağında zincir ateşten gitmiş ağzınız zincir, her şeyi atarın kendine sürtün bazen böyle. Beni işte o zalimlerin, gafilerin, günahkarların, inat, inkarcıları muhteremler, onların ciğerime götürülüşleri, götürülüşleri bahşelerden beri muhteremler. Götürülüşleri, nasıl bir bağırma, figar muhterem böyle, böyle. böyle. imtihan at böyle, ya kurtarın beni muhterem böyle, kurtarın beni muhterem böyle, gelirmiş, çıldır mı böyle atıyorlar, işinden geçti muhteremler böyle, olacak muhterem böyle, olacak, benim var mı, var mı muhterem böyle, tamam işte Ölüm var Kim olsa ol böyle değil mi öyle? Atı, atı, e, atı, asist ol, mümde ünlü ol, şu, o, ol, bu ol mesela. Bakan belki uçan olsun böyle. Ama o da yaşlanıyor tabii. Yaşlanmaya bir şeref bulamıyor. Yaşlanmaya tıp bulamıyor işte. Bulamayacaklar. Yok ilacı. O da ölecek bu O da ölecek bu taraftan. O da yıkanacak. Havarınıza giydiği kefeni giyecek bu taraftan. İlkel kefen. Ya, her gün başka bir şey giyer. Teknoloji giyemez olabilir. İlke ok cepene diyecek. Kaldırın diyecek. Bana geç. Oluyor mu? Oluyor mu, muhteremler? İlk baştan yaradan Mevla yine yazıyor muhteremler. Yeni siyahki sur ya her kekanın karşısına çıkıyorlar. Anne yani Gazetecian çok azı patıramazlar. Ama bunların çoğu bilmiyorlar bu da böyle. Ayda görmüş bazıları çevrede bilmemişler. Bunların izlediği karallarla farklı olduğu için çok bilmiyorlar. Yani bunlara ulaşmamız daha da lazım aslında benim yani, yani ulaşmamız böyle bir vasıta ile şuna bununla ulaşma planındalar muhteremler bunlar bilmiyorlar ben nasıl ata değil mi ata iş imana geliyor yani bunlar muhteremler bilmiyor bunlar muhteremler bilmediği için yani bırakın cennet muhteremler su ber cennet buna sebpci atılmadı yani cennet götürücüleri bunların öbürüne bakacak mahşalkı kurtarımlar. Kimin oldu gidiyor ama? Kızı gidiyor, onu gidiyor, babası gidiyor, annesi gidiyor. Kene kurtarmaya yapıyor. annesi sürüp Yardım indi haber varla. Aferin kurtarın Biri koşacak, hadishe buradaysanlar, hadishe ramuzda. Biri koşacak, bakacak babasını görüyor. Topunun zabaniler, gene me götürüyorlar, Sürükleyerek. <gülüyor> Ayağında zincir. <gülüyor> Çılgın ve bağırıyor böyle. Onu kurtarmış. Koşacak, yapışacak elinden. Bu yapışınca ...zebanı çekemiyor. bakın böyle. veriyor mu ne? Ehli eman. çekemiyor bunu. Çekemiyor. Ya Rabbi bu çekemiyorum bunu. Emrettiğim bir sürü diye. Çekemiyorum bunu. Sor bakayım neye böyle yapıyor? Soracak, bu benim babamca. Bu benim babam. Ben zanem atılması, cennem atılması. Bu benim babam. Düşünce bana bırak, bu günahkar ama bu. Bu, bu şof şekli böyle... Bırakmayınca Rabbin babasının otelleri şekilde yaşı böyle. Böyle kıllı, kara kokulu böyle dışarı çıkmış bir domuz şeklin var böyle koşebelece. Her gelecek önünce her geçecek tamam böyle. İşte işte mutlaka, böyle her zerrede bir elma da var bir kiraz bir buğdayda İslam'ın tatlısı sularda yani yağmurun yağmasında havanın esmesinde Allah diye hu diye söylüyoruz ya Allah muhtemelen. Yani Yağ yağmur Allah diye ya mutlaka, yani Her zerrede adam, adam kurtarlar muhtemelen. Yani i̇şte o Allah'a kul olmak geleceği muhtemelen. Gönül uyanması, gönül uyanacak muhtemelen. Yani gönül Allah sevecek muhtemelen. Allah yönenecek muhtemelen. Yani Yönecek. Bir de inşallah Peygamberimizin en büyük görevi neydi? İnsanı kurtaramaz kimler? Müşrikler hem de böyle. Taşa tapanları kurtamazlar böyle. İslamı şaşırmışlar bu türler. Ya kafatı.